Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de 11 yıl ana başlıklı ve Hazreti Peygamberimizin örnekliği çerçevesinde yaptığımız sunumların bugün 13.sünü yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız kurumsal din. Devletin dini Ayetleri anlamaya engel mi? Bu bölümü yazmaya başladığımda bir sunumluk yazmayı düşündüm. Ancak uzadığı örneklemeler ve çeşitlendirmeler anlatımlar iki bölüm haline geldi. Bugün ilk bölümünü sunacağım. Haftaya inşallah ikinci bölümünü sunarak tamamlayacağım. Kurumsal din devletin dini alt başlığımız bu. Kurum kavramı genelde bugün toplumumuzda kullanılan bir kavram. Hemen aşağı yukarı tahsil görmüş bütün arkadaşlar kurum denilince akıllarına bir anlam doğuyor. Kurum günlük dilimizde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kurum sözcüğünün bilimsel anlamı çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır diye tanımlamışlardır. Toplumsal bilim tanım olarak kurum, kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle, davranış kuralları, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan kültürün, büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Yani insan davranışlarını, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki davranışları, bireyden çok daha doğru gittikçe büyür ve toplumda egemen noktaya gelirse bu kurumsallaşmış demektir. Böyle olunca sosyal bilim açısından toplumsal kurum tarif edilir. Toplumu ilgilendiren, toplumun sosyolojik yapısını ilgilendiren bir kurunlaşma doğmuştur. Kurumlar temel davranış kurallarına göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Kendi içinde. Her bir toplumun kültürü, örfü yani geleneği farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Yani hangisi ulusu olsun. Kurumlar çeşitlense de, sosyolojik açıdan bir toplum oluşturan temel kurumlar vardır. Bunlar mesela aile kurumu, ekonomi kurumu, akrabalık kurumu, siyaset kurumu, kamu kurumu, din kurumu, eğitim kurumu, hukuk kurumu, sivil toplum örgütleri olarak toplumda çeşitlenmeye başlar. Devlet kurumu, kurumlar içinde en güçlü kurumdur. Çünkü o egemendir. Bütün kurumlara Egemen bir güç olarak devlet kurumu kurumlar içerisinde sosyoloji olarak en güçlü kurumdur. Kurum kelimesinin birçok anlamı var. Ancak konumuzla ilgili Türk Dil Kurumu'nda verilen sözlük anlamı şu şekildedir. Kuruluş, müessese, tesis. Toplumda kurum denilince genellikle resmi kuruluşlar akla gelir. Yani toplumsal kurumlar oluştuğu zaman bunların resmiyet kazanması öne çıkar. İşte mesela yukarıda saydığımız aile kurumu eğer toplumda bir resmiyet kazanmışsa, hukuk açısından kuralları belirtilmişse bu artık bir aile kurumu olarak önümüze çıkmıştır. Yasalar önünde tanınmaktadır ve yasalar aile kurumunu kendi şartlar içerisinde kendi hukuk dosyonlar içerisinde kabul eder. Veya eğitim kurumu bin kurumu kamu kurumları, ekonomik kurumlar, hukuk kurumları gibi veya dernekler, vakıflar şeklinde oluşan değişik kurumlar, dernekler kanunu çerçevesinde, vakıflar kanunu çerçevesinde bu tür birliktelikler bir kurum olarak karşımıza çıkar. Sosyolojik olarak aile, dernek, vakıf, zanaat kuruluşları gibi kuruluşlarda kurum içinde dile getirilmiştir. Kurumsal din tabiri kurumla din kelimesinin birleştirilmesidir. Kurum kelimesinin açılımında, açılımındaki bütün anlamlarda dini aramak gerekir. Kurumsal din dediğimiz zaman. Tabi konumuz İslam dini olduğu için, İslam'ın kurum kavramındaki bütün kurumlarda dile getirilmesidir. Kurum kelimesi genellikle resmiyeti ifade ettiğinden, kurumsal din tabirine devlet dini de diyebiliriz. Genel baktığımız zaman hakimiyet olarak. Mesepler, cemaatler, tarikatlar oluşturdukları birliklerle, birliklerin yapılanma kurallarıyla kurumsal din yapılanması olarak karşımıza çıkarlar. Müslüman hukukçuların, hadisçilerin, tefsircilerin, kelamcıların oluşturduğu usul kurallarıyla oluşan fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, kelam usulü gibi konular da kurumsal din kavramında incelenmeye başlamıştır. Kurum denilince, belirli kurallara göre yukarıdan aşağı emir konuta zincirinde oluşmuş bir yapılanmadan söz edilir. Örneğin, fıkıh usulü dedik. Herhangi bir Müslüman bilim adamı kendine göre bir fıkıh usulü kuralları koydu. Bu sadece bireyinde veyahut da toplumda egemen değil. Sadece belli kişiler arasında konuşuluyor, görüşülüyor örnek diyelim. Bu henüz kurumlaşmış demek değildir. Ne zaman bu fıkıh hüsnü kaidesi, o kişiye ait fıkıh hüsnü kaidesi, bir mezhepçilik anlayışıyla, mezhep anlayışıyla, bugünkü tabirle mezhepçilik anlayışıyla, yukarıdan aşağı doğru, işte bir mezhebin imamı, onun tabileri, et tabinleri ve onun takip eden gruplar toplumda yasal bir statü haline gelmeye başladı. Bir üstten aşağı doğru bir komuta zinciriyle bir yapılanma oluşmaya başladı. O zaman o kurumsallaşmış demektir. Örneğin işte geçmişteki bazı mezheplerinde kurumsallaşmaya doğru gitmesi bu nedendir. Örneğin İmam-ı Azam'ın görüşleri, İmam Şafii'nin görüşleri örnekleyelim. Ne yapmıştır? İmam-ı Azam normal görüşlerini söylemiştir. Sonra onların talebeleri bunları kurumsallaştırmaya yönelik hem toplum içerisinde hem devlet yapılanması içerisinde Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devlet yapılanması içerisinde onu bir mezhep anlayışıyla toplumun sosyal statüsüne emir komutası zinciri çerçevesinde yukarıdan aşağı doğru toplumda uygulanmaya başlanmış ve başta imam, o usulü geliştiren imam, onun altında onu pekiştiren, yerleştiren imamlar ve en altta da ona tabi olan bir kitle oluşmuştur. Hemen hemen bütün kurumlarda bu öz, yani, yukarıdan aşağı emir komuta zincirinin, bir piramidin, oluşması, gözlenmektedir. Zaten bu oluşmazsa, bu yapılanma oluşmazsa, kurum haline gelmiş sayılmaz. Sadece ortada, konuşulan bir konu, ortada konuşulan, anlatılan bir görüşler topluluğu, olarak gündeme gelir. Aile kurumu, Aile reisinin yönetiminde eşler, çocuklar, gelinler, damatlar, torunlar akla gelir. Aileyi oluşturan bütün bireyler arasındaki ilişki kuralları aile kurumunu oluşturur. Mesela bugünkü Hukuk'taki aile reisi kavramı onun kurumsallaşmaya yönelik yukarıdan aşağı bir emir komuta zincirinin oluşmasını öne çıkarmıştır. Eskiden erkek de aile reisi, şimdi kadın ve erkek beraber yani aileyi, oluşturan, ana unsur olan evli çiftler, karısı ve kocası birlikte bugünkü hukukta bu yukarıdan aşağı emir komuta zinciri oluşturuyor. Aile kurumları genellikle toplumların örflerinden oluşuyor. Sonra yasalarda yerini buluyor. Her ne kadar Müslümanların klasik kültüründe İslam'da aile başlığı atılarak anlatılan aile kurumu varsa da anlattığımlara dikkat ettiğinizde karşınıza Allah'ın ayetlerinde tanımlandığı aile yapısından çok toplumların aile tanımlaması esastır. Yani bugün elinize İslam'da aile diye bir kitap alın. 100 sayfa, 200 sayfa, 300 sayfa veya da işte 50 sayfa yazmışlardır. Burada İslam'da aile kavramı ve aileyi oluşturan, İslam'daki aile oluşturan ana unsurları kaydelerini ve şartlarını veya onun yapılanmasını ele alan inceleyen bütün görüşlere baktığınız zaman bu konuda çok fazla ayetlere itibar edildiği görünmüyor. Tam tersine toplumdaki geleneklerden özellikle İslam'da denince Arap geleneklerinden bir aile planlaması Arap aile planlamasının bütün Müslümanlara anlatılması gibi konu çıkıyor. Arap gelenekleriyle anlatılan İslam'da aile kurumu öncelik kazansa da ayrıntıya girdiğinizde esasına bakarsanız etnik kökenleri farklı olan bütün toplumlar, ıksal kökenlerinden gelen gelenekleri, İslam'da aile kurumuna yerleştirirler. Türk kökenli Müslümanlar, Fars kökenli Müslümanlar, Kürt kökenli Müslümanlar, Hindu kökenli Müslümanlar, Berberi kökenli Müslümanlar, geleneklerinden gelen aile ilişkilerini İslam ile bütünleştirerek, İslam'da aile olarak tanımlamaya doğru gitmişlerdir zaman içerisinde. Öyle ki toplumların kökeninden Gelen, gelenekler çoğu zaman ayetlerin önüne geçmiştir. Doğu toplumlarında aşiretlerin aile anlayışları İslam'da aile olarak tanımlanmıştır. Türk kökenli toplumların ırkısal geleneklerini koruyan kısımları Türklerin eski Şamanizm diniyle Türk geleneklerine göre oluşan aile kurumunu öne çıkarmışlardır. Aile arasındaki ilişkiler, evlilik kuralları kimlerin kiminle evlenip evlenemeyeceğine ait tanımlar, ayetlerin tanımladığı kuralların ışına çıkarılmıştır bu Türk kökenli aile yapılarında. Mesela ülkemizde macur diye bilinen, göçmen olarak tabir edilen Avrupa'ya göçmüş sonra Avrupa'dan Türkiye'ye geri gelmiş olan ailelere baktığımızda onların aile yapılanmasında ne olarak ortaya çıkıyor karşımıza? Eski Türk boylarında akraba arasında evlenmek yoktu dayı, hala, teyze, amca çocukları evlenemezdi. Evlilik için akraba dışından kısmetler, nasipler aramak gerekiyordu. Halbuki kimler kiminle evlenemez konusunda Allah Nisa suresinin 23. ayetinde yeterli açıklama yapmıştır. Ancak Türk boylarından bugün macul veya göçmen diye bilinenler işte Balkanlardan, Selaniklerden, Yugoslalardan gelenler ayetlerin yasaklamadığı evlilikleri kendi aile kurumlarında yasaklamışlardır. Geleneklerini ayetlerin önüne geçirmişlerdir. Mesela onlarda dayı kızları, amca kızları, çocukları, erkekleri evlenemez. Yani kuzenler evlenemez. Halbuki Nisan suresinin 23. ayetine baktığımız zaman onlar yasaklı içerisinde değildir. Akrabalıklar arasında evlilik yapılabilir. Geleneklerin aile kurumunun kurallarını oluşturmasının sonucu karşımıza ataerkil aile yapılanmaları ortaya çıkar. Ataerkil aile yapılanmaları erkek egemen anlayışını gündeme getirir. Erkek egemen aile içinde bütün yetkiyi erkek elinde toplar. Arap, Türk, Fars, Hindu, Berberi ve eski Hristiyan Yahudi toplumlarından Müslüman olan bütün toplumlarda aile yapılanmaları erkek egemen anlayışa sahiptir. Allah'ın Hz. Muhammed ile dini göndermesinden bu yana 15 asır geçmesine rağmen İslam'da aile kurumunda erkek egemen anlayış yerini ayetlerin anlattığı adalet egemendir anlayışına indirmemiştir. Allah'ın ayetleri dikkatle izlenirse bu ayetlerde aile içerisinde Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde adaletin hakim kılınması esası vardır. Ancak bu böyle olmasına rağmen bu 15 asır boyunca yine her toplumda mevcut geleneklere göre aile kavramı öne çıkmaktadır ve aile anlatımı öne çıkmaktadır. İslam'da aile dendiği zaman ayetlerden çok gelenekler öne çıkarılarak bu adalet anlayışı bize getirilmez. Erkeğin aileye, egemenliği esas alınır. Resul devrinden sonra her geçen süre içinde kadını ikinci plana iten, toplumdan soyutlayan anlayış aile kurumlarına egemen olmuş. Erkekler ailede, toplumda söz sahipliğini ele geçirmişlerdir. Devamlı. Bugün İslam'da aile, İslam'da evlilik isimleriyle ülkemizde hazırlanan, böylece aile kurumunu, evlilik kurumunu anlatan, bu konuda yayınlanan bütün kitaplar ve makaleler ve yazılar aileye, aile kurumuna bakış tarzı olarak erkek egemen anlayışı öne çıkarmışlardır. Geleneklere göre oluşan aile kurumunun anlayışı, prensipleri, kuralları Müslümanların aklına, muhakemesine, iradesine egemendir. Tabi erkekler bundan da çok memnundurlar. Ve bu anlatımlarda ortaya konulan kuralların ana kaynağı gittiği zaman ana kaynağı genelde hep ayetlerin dışında oluşan kavramlardır veya Ayetler olsa da artık bu kavramlara göre yorumlanmış manaları ona göre anlatılmış ayetler olarak karşımıza çıkar. Bu noktadan sonra erkek egemen aile kurumunu gelenekleriyle hayatlarında oluşturanlar, Allah'ın ayetlerini bu gözle okumakta, bu gözle algılamakta, bu gözle anlatmaktadırlar. Erkeğe, kadına, çocuklara yön vermesi gereken ayetler bu anlayışla okunup anlaşıldığında geleneklere göre oluşan aile kurumlarının yapısını değiştirememektedir. Dernek, vakıf, zanaat kuruluşları da aynı mantıkla yöneticilerinin olduğu, kuruluş, yapılanma ve yönetim biçimlerinin olduğu kurumları akla getirir. Ayetler indirilirken dernek, vakıf, zanaat kuruluşları yoktu. Resulullah döneminde de yoktu. Dernekler, vakıflar, zanaat kuruluşları yoktu. Bütün bunlar Resul'ün vefatından sonraki dönemlerde toplumsal ihtiyaçlara göre oluşmaya başladı. Bu tür kurumlar oluşurken, İslam'ın kurallarının esas alındığını söyleyemeyiz. Bu tür kurumlar daima toplumların içinde yaşadıkları sorunları çözmek için yapılandırılmıştır. Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı toplumlarının yapılarına göre şekillenen vakıflar, zanaat kuruluşları hem devletlerin o dönemlerdeki yaklaşımlarından hem de toplumların o günkü İslam anlayışından toplumsal geleneklerden etkilenerek yapılanmıştır. Mezheplerin oluşturduğu eğitim kurumlarının arka yapısındaki vakıflar, esnaf kuruluşlarının oluşturduğu toplumsal yapılar, Osmanlı dönemindeki loncalar, bugün oluşan ticaret odaları, iş adamları dernekleri, dönemlerindeki devletlerin yasal yapılarına göre toplumsal geleneklerinden etkilenmişlerdir. Özellikle Osmanlı döneminde esnaf kuruluşlarının oluşturduğu ticari kurumsal yapılarda tarikat anlayışları egemendir. arka planda. Donca teşkilatları tarikat yapılanmalarının uzantısı olarak karşımıza çıkmıştır. Dernek yapılanmaları olarak günümüzde varlığını sürdüren kuruluşlar ticari, sosyal, fikri gelişimlerin, gelişimlerin yapılanması üzerine teşekkür etmiştir. Günümüzde oluşan bu tür yapılanmalar devletin yasalarına göre şekillenmiştir. Genelde sivil toplum örgütleşmeleri olarak ele alınan vakıf, dernek ve sanat kuruluşları, günümüzdeki devletlerin yasalarından etkilense de genellikle geleneklerden etkilenir. Her ne kadar günümüzde Müslümanların oluşturduğu dernekler, vakıflar, sanat kuruluşları, söylemde görünürde devletin yasasına göre yasalara göre ama asıl da İslam'a göre şekillenir anlayışında olsa da ayetlerde bu tür yapılanmalara ait ayetler bulunmayacağından Müslümanların geleneğinden gelen vakıf sanat kuruluşları bugünkü yapılanlara kaynak olmaktadır. Böyle olunca geçmişteki vakıf sanat kuruluşlarına meslek tarikat anlayışları egemen olduğundan aynı anlayışlar bugüne de etki etmişlerdir ve bunların ayetlere dayanmamış olması onların İslam'ın bir temele dayandığını göstermemektedir. Dernek, vakıf, sanat kuruluşları yapılanmalarına göre oluşan Müslümanlar arasındaki ilişkilerin, dayanışmaların Müslümanlara kazandırdığı anlayışla ayetleri okuması da ayetlerdeki anlayışların anlaşılmasının önüne engel teşkil eder. Mesela bugün Müslümanlar arasındaki sosyal adalet paylaşımının ve ekonomik sosyal dengesinin sağlanmasının İzahında genelde vakıf kuruluşları, zaraat kuruluşları ve bugün derneklerin faaliyetleri ve özellikle eski vakıf kuruluşları, Müslümanların işte zenginlerden alıp fakirlere dağıtım organizasyonlarını kuran bu vakıf kuruluşları ve sosyal paylaşımda ilişkileri özellikle borçlulara karşı, güçsüzlere karşı sahip çıkma anlayışındaki önce teşkilatını uygulandığı kurallar bir bütünleşme açısından veyahut da bir yapılanma açısından şu noktaya getirilmiştir. Yani aslında bunlar İslam'ın bir uzantısı noktaya, noktasına getirilmiştir. Ama onlarla ilgili ayetler de onlara uygulanacak şekilde yorumlanarak bile getirilmiştir. Halbuki bunların hepsi temelde o günkü dönemin mezhep anlayışları ve tarikat anlayışlarına göre şekillenen yapılardır. Çünkü birebir tarikat, mezhep anlayışlarına alınan bu tür yapılanmalar Müslümanların o gün için oluştuğundan, o güne göre oluştuğundan ve bugüne de etki bugün Müslümanlar o anlayışlarla baktığı zaman, o vakıfların, ziraat kuruluşlarının bakış felsefesine göre ayetlere baktığı zaman, ayetleri o şekilde anlamaya doğru gittiği zaman, bu sefer ayetlerin anlaşılmasına özgürce yaklaşmazlar ve onların etkisinde kalarak yaklaşmış olurlar. Devlet yapılanması, kurumlar içinde, en belirgin kurumdur. Devleti oluşturan bütün birimler, bugünkü tabirle, yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkiler, devletle teba, yani halk veya vatandaşla arasındaki ilişkiler, devlet kurumunun temelini teşkil eder. Kurumla dini, ki din İslam ise, kurumla İslam'ı birleştiren her şey, kurumların oluşturduğu usulleri, yasaları, yönetim biçimlerini İslam adına üretmiş olur. Mantık olarak onlara göre. Böylece karşımıza kurumsal bir din çıkar. Kurumsal din Allah'ın ayetlerinde belirlediği belirlediği kurallar ile belirlemediği kuralların bütününden ibarettir. Yani bugün karşımıza bu kurumlarla anlatılan veya anlaşılması söylenilen bir kurumsal din bir devlet dini aklımıza geldiği zaman ne gelmesi gerekiyor? Bunların Allah'ın ayetlerinde belirlenen kurallarla Allah'ın ayetlerinde belirlenmeyen kuralların birleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Mezhep kurumu İslam adına usul, hüküm üreterek kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Örnekleyelim. Mezheplerin veya mezhep anlayışlarının ürettiği usul ve huk hükümleri ayetlerin dışında ürettikleri, bugün ayetlerle hükmedilen konuların çok farkında, örnekleyin, bir mezhebin hukuki görüşlerini sorunlara bulduğu çözümleri gerek usul açısından, gerekse hükümler açısından, kurallar açısından baktığımız zaman, neredeyse üretilen hükümlerin %90-95'i insanların fikirlerinden, insanların hükümlerinden oluşuyor. Onlar, Allah'ın ayetlerinde olmayan konulardır. Allah'ın ayetleriyle hükmedilmeyen konulardır çözümlerdir veya önerilerdir veya toplumsal kurallardır veya din adına üretilmiş kurallardır. Ama kaynağı insandır. Tarikat kurumu, İslam adına usul hüküm üreterek kurumsal din ortaya çıkarmıştır. O da. Kendisi de tarikatlarda şeyhlerinin ürettiği usullerle, hükümlerle bir kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla tarikat kurumu dediğimiz zaman her tarikat Allah'ın ayetlerinde var olan hükümlerle kendilerinin ürettikleri hükümleri birleştirerek bir tarikat anlayışı, bir tarikat kuralları topluluğu oluşturmuştur. Aile kurumu, İslam adına usul hüküm üreterek kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Dernekler, vakıflar, zirahat kuruluşları, cemaatler, İslam adına usul ve hüküm üreterek kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Ve devlet kurumu, devlet içinde oluşan bütün müesseseleriyle birlikte usul kuralları, yasalar oluşturarak devletin dinini, yani kurumsal yapısını, kurumsal dinini ortaya çıkarır. İşte geçmişte Emevilerin ortaya çıkardığı bir kurumsal devlet dini, Abbasilerin ortaya çıkardığı bir devlet dini ki temeli genelde Hanefi ve Şafi'ye dayanır. Abbasilerin kurumsal dini. Selçuklu'nun ve onun devamı olan, onun yıkılmasından sonra iyice Müslümanların yaşamına egemen olan Osmanlı'nın ürettiği devletin kurumsal yapısı onun ürettiği medreseleriyle, Şeyhülislamların kararlarıyla, Osmanlı halifelerinin ortaya koyduğu icraatlarıyla bir kurumsal yapı, bir kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynı şekilde kuruluşundan itibaren ki biliyorsunuz sürekli anlatıyorum sunumlarda, 1924 Anayasası ve Diyanet Teşkilatı Esasiye Kanunu aynı dönemde. 1924 yılında aşağı yukarı çok farklı değil, aynı ay içerisinde, bir ay içerisinde birlikte çıkarılmıştır. Burada Türkiye Cumhuriyeti de kendine göre bir devlet dinini diyanet vasıtasıyla oluşturmuş ve bir kurumsal din ortaya çıkarmıştır. Müslümanların geçmişinde oluşan bütün kurumlar birimize kurumsal dinlerine getirmişlerdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Mezhepler kurumsal dinlerini, tarikatlar kurumsal dinlerini, ekonomik ve sosyal dengeyi oluşturan loncalar, vakıflar, zanaat kuruluşları kurumsal dinlerini ve devletler kurumsal dinlerini günümüze kadar getirmiştir. Günümüzde oluşan bütün kurumlar inançlarımıza, fikirlerimize, yaşamımıza kurumsal dinlerini ekemen kılar. Bugün içinde yaşadığımız toplumda doğan ve Müslüman aileden Müslüman olan bir kişi ister kadın olsun, ister erkek olsun fark etmiyor. İslam'ı yaşamaya ve İslam'la ilgili çalışmalarını sürdürmeye, onu anlamak için, İslam'ı öğrenmek için çalışmalarını sürdürmeye başladığı zaman, bütün bu tarihinden gelen mezhep, tarikat, vakıf, dernek, sanat kuruluşları, devletler ve kurumlar, bütün bu kurumlar ve bunun dışındaki bütün kurumlarla oluşan, bir din inancının, kurumsal din inancının geleneğini yaşayarak, gelişerek, öğrenerek ve ayetleri ona göre anlamaya çalışarak veya onlardan kurtulup ayetleri ona göre anlamaya çalışarak yaşamını sürdürmektedir. Tabi işin farkına varıp da ne kadarı onlardan kurtulup özgürce ayetleri anlıyor, gerçekten ayetlerin o kurumsal din yapılarının dışında anlamaya çalışıyor, orası tartışılır. ama. Şunu bilelim ki bugünkü yazılan tefsirler ve bugün yazılan mealler bu kurumsal yapılanmalardan, kurumsal din yapılanmaların etkisindedir. Elinize aldığınız her meal, elinize aldığınız her çalışma bu kurumsal din yapılanmalarının etkisindedir. Zaten zaman zaman işte toplumdaki bu meal çalışmalarındaki siviller içindeki tartışmaların çoğunluğu bu kurumsal din yapılanmalarındaki farklılıklardan kaynaklı. Örneğin temelinde tarikat anlayışı olan, temelinde mezhep anlayışı olan, temelinde Osmanlı Devleti'nin kurumsal din anlayışı olan veya temelinde belli tefsir ekollerinin kurumsal yapısının anlayışı olan kişiler aslında farkına varmadan bilinç altında kendi kurumsal din yapılarına göre çeviri yaparak birbirine tezat olurlar ve birbirine karşı olmuş olurlar ve birbirinde bu noktada konuşurken veya da birbirlerine meselelerini anlatırken veya çevirilerinin mantığını anlatırken anlaşamazlar. Çünkü alt yapıları farklıdır. Kimi tarikat kökeninden gelmiştir, kimi mezhep kökeninden gelmiştir, kimi tarihteki başka bir kurumun etkisinde kalmıştır veya kimi tamamıyla bunları ben soyutlandım deyip tamamıyla iradi bir çeviriye yönelmiştir. O zaman hiç anlaşılmaz duruma gelir. Bütün bu anlatımlardan sonra Şöyle bir soruyu sorabiliriz: Oluşan kurumsal din veya devlet dini ile İslam arasında fark var mıdır? Bir giriş yaptık, aşağı yukarı yarım saat bir şeyler anlattık. Bu anlatıma göre şöyle bir soruyu sorabiliriz: Bu oluşan kurumsal din yapılanmaları veya geçmişte Müslümanların oluşturduğu devletlerin oluşturduğu devlet dini yapılanması ile gerçekten Allah'ın insanlara Kur'an'da belirttiği İslam arasında fark var mıdır? sorusuna hemen bilinç altımızda veya bilinç üstümüzde elbette fark vardır diyeceğiz. Çünkü zaten bu kurumsal dinler birbirinden farklıdır. Meslepler birbirinden farklı, tarikatlar birbirinden farklı, devletler birbirinden farklı, anlayışlar birbirinden farklı, ekoller birbirinden farklı, hepsi birbirinden farklıdır. Ama İslam bir tanedir, o da Kur'an'da anlatılır. Kur'an'da anlatılan İslam'la bunların, örtüşmesi, bunların birleşmesi mümkün değildir zaten. Bunların çoğu Allah'ın hükmünün olmadığı yerlerde üretilmiş kavramlardır. Üretilmiş hukuk nasyonlardır veya üretilmiş usul kurallarıdır. Şimdi ister mezheplerde, ister tarikatlarda deyin, ister başka vakıf, dernek, loca, lonca deyin, ister devlet deyin, devletin kurumları deyin. Onların oluşturduğu medreselerin oluşturduğu hukukçuların oluşturduğu, eğitim kurumlarının oluşturduğu, bütün bu yapılanmalar temelde Allah'ın ayetlerinin olduğu yerlerde tartışma değil, olmadığı yerlerde hüküm üretmeden, fikir üretmeden kaynaklanmışlardır ve usul üretmişlerdir. Usuller ise zaten aklidir, muhakemeye yönelikleri insanlar tarafından üretilmiştir. Her türlü usul. Bugün fıkıh usulü dediğin zaman, hadis usulü dediğin zaman veya tarikatta usul ve adab dendiği zaman veya tefsirde usul dendiği zaman hepsi insanın aklından ve muhakemesinden üretilen kurallardır. Bugün Kur'an'ı veya ayetleri nasıl anlamalıyız? Sorusuna karşılık üretilecek bir usul yöntemi, bir yaklaşım metodu insanın aklından, insanların aklından üretilen şeydir. Yine hadisleri en doğru şekilde nasıl anlarız? şeklindeki bir sorunun karşısında verilecek bütün cevaplar insanın aklının muhakemesinin ürettiği şeylerdir. Dolayısıyla bütün bu kurumsal yapılanmadaki üretilen ana dinamik insan kaynaklığındır. İnsanların üretimine yönelik kaynaklardır. İşte o insana biz genelde insanlara müştehit diyoruz. Müştehitler veya fakihler diyoruz. Fakihlerin üretimine yönelik veya tesircilerin üretimine yönelik. Yani bunların tabanı nedir? İnsandır. Fakihler de, tesirciler de, de insandır. Veya devlet başkanları insandır. Devleti yönetenler insandır. Şeyhli İslamlar insandır veya bugün işte eğer Diyanet Teşkilatı'nda kurumsal dinin bir simgesi olarak görürsek, Diyanet İşleri başkanları ve oradaki konuya egemen olan, işte onu yukarıdan aşağı doğru anlatan müftüleri, vaizleri, imamları ve yukarıdaki denetleme kurulu, yönetim kurulu hepsi insandan oluşmaktadır. Ve Allah'ın ayetinin olmadığı yerde eğer insanlara bir şeyler söylüyorlarsa, İslam adına bir şeyler söylüyor, söylüyorsa... Bütün bunlar insani kaynaklı olarak söylemektedirler. Zaten hepsinin ortak görüşü nedir? Ortak görüşü Allah'ın ayetlerinin olduğu yerde hüküm üretilmez. Orada Allah'ın ayeti geçerlidir. Öyleyse hüküm üretmişlerse birçok alanda onlar Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerlerdir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerlerdeki üretilen bütün bu kurumsal din yapılanmasının İslam'dan elbette farkı vardır. Çünkü İslam'la bir alakası yoktur. İslam dininin kaynağı olan Kur'an'daki ayetlere baktığımızda Allah Müslümanlara temel kurallar belirtmiş. Birçok konuda hüküm vermemiştir, boşluk bırakmıştır. Ancak Müslümanlar yaşam içinde hangi konumda olursa olsun, hangi korumda olursa olsun, kurumda olursa olsun, yani hangi konumda ve hangi kurum olursa olsun karşılığına çıkan olayları anlamak, yorumlamak ve problemleri çözmek zorundadırlar. Çünkü problem çözülmezse aşılmaz. Ortaya çıkan olay veya sorunu çözmeyle ilgili olarak Müslümanlara öğretilen temel kural, herkesin hemen hemen ifade ettiği şey, önce ayetlere bakılmaktadır. Ayetlerde herhangi bir bilgi, bir hüküm yoksa Müslümanlar özgürdür. Orada Müslümanlar özgürdür artık, ayetlerde bir şey yok. Öyleyse ne yapacaktır? O sorunu aklıyla, muhakemesiyle, bilgisiyle, iradesiyle çözecektir. Özgürlük alanında Müslümanlar bilgilerine, sağduyularına, akıllarına, muhakemelerine, iradelerine göre sorunu çözeceklerdir. Çözümler üretirken Müslümanlar birbirleriyle istişare ederek yanılgıyı azaltırlarsa Allah'ı dinlemiş olurlar. Kaldı ki Allah Müslümanlar arasında her konuda istişareyi tavsiye etmekte ayetinde bir metot olarak. Al-İmran suresinin 159. ayetinde Allah, Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi de Allah'a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever. Yine Şura Suresinin 38. ayetinde, Onların işleri aralarında danışma iledir veya eski Arapça tabirle meşfiret iledir istişare iledir demekleyiz. Ayetlerin yönlendirmesi, Resul'ün örnekliğiyle Müslümanlar olayların yorumunda, sorunların çözümünde istişareyi, yani danışmayı, meşvereti, yani şurayı öne çıkarırlar. Zaten insanlar arasındaki ilişkilerde en güzel yol da budur. Allah'ın tavsiye ettiği. Aksi kötü bir yoldur. Peki, Allah'ın hükümlerinin olmadığı konularda Müslümanlar kendi aralarında istişare ederek çözüm bulurlar, çözümlerini kural haline getirirler, hatta kurallarını yasalar haline getirirlerse, ortaya konulan kuralların, yasaların Allah'ın diniyle bilgisi var mıdır? İster peygamber devrinde olsun, ister bugün olsun fark etmiyor. Ortaya bir olay çıktı, bir sorun çıktı. Müslümanlar oturdular, baktılar ki ayetlerde böyle bir konuda herhangi bir hüküm yok. Sonra toplandılar, akledenler toplandı. Birbirlerine danıştılar, diller ki ya böyle bir sorunumuz var ama Allah'ın ayetinde de böyle bir hüküm yok. Yani bu konu dile getirilmemiş, böyle bir hüküm yok. Ne yapalım? Bunu çözmek zorundayız. Çünkü bu bir yaşamımızın gerçeği. Yaşamımız için, yaşamımızın devamı için bu sorun çözülecek. Ayetlerde olmadığına göre Resulullah'ın örneklerine giderek ne yapacağız? Aramızda istişare edeceğiz ve bunu çözeceğiz, dediler. Ve oturdular, konuyla ilgili uzmanları çağırdılar. İşte ekonomi dalıysa ekonomi uzmanlarını, sosyolojik idasa sosyoloji hukuk dalıysa hukuk uzmanlarını, tıp konusuysa tıp uzmanlarını çağırdılar. Veya o konudaki birliklerine istişare ettiler. Onlarla görüş alışverişi yaptılar. Ve ortada sorunu çözdüler. Şimdi çözülen bu sorunla ilgili verilen hüküm. Allah'ın diniyle bir alakası var mı bu hükmün? Bir hüküm verildi. Allah'ın diniyle bir alakası var mı? verdikleri İslami bir hüküm mü olmaktadır? Böyle bir sorun. Veya bugün işte mesela şu odada şu anda dokuz kişi var. Ben dahil dokuz kişi var. Ne yaptık? Ortaya da bir sorun tartışılıyor. Bu sorunla ilgili bir ayet var mı dedik. İşte buradaki bilen arkadaşlar hemen ayetlere başvurdular. Baktılar, dediler ki bu konuda bir ayet yok. Dokuz kişiye sorduk. Dokuz kişide de meallere başvurdu, ayetlere başvurdu. Kur'an'a başvurdu dedi ki bu konuda bir ayetimiz yok. E ne yapalım? Öylesi bu sorun yine konuşulacak, tartışılacak bir sonuca varılacak. Tartıştık. Hatta buradaki arkadaşlar ya benim arkadaşım var dedi. Telefonlarla o konudaki herhangi bir uzmanına sordu. Bu şöyle miymiş, böyleymiş. Hatta işte bugünkü teknolojiyi kullandı. İnternetten, Google ortamından veya başka ortamdan hemen bir araştırma yaptı. Ve elindeki kütüphaneden araştırma yaptı. O konuda bilgiler sundu. Ve bu bir sadesinde diyelim ki sorunla ilgili bütün bilgiler alındı ve buradaki dokuz kişi bir karar verdi. Dedi ki biz bu sorunu şu şekilde çözeriz ve hüküm verildi. Beraberce dokuz kişi hüküm verdik ve Allah'a da uyduk. Allah'a uyarak meşveret et yani konuyu irdiledik enine boyuna tartıştık ve sonuçta bir hüküm verdik. Verdiğimiz bu hüküm İslam'a ait midir? Yoksa bizim Allah'ın hüküm vermediği konularda serbest bıraktığı özgürlük alanındaki verdiğimiz kendi kararımız mıdır? İşte geçmişteki mezhepler veya tarikatlar veya devletler hangi sorusuzluğun veya kurumlar Allah'ın ayetleri olmadığı yerde kendi özgürlüklerini kullanarak, kendi ilimlerini, bilgilerini kullanarak gerekirse danışma yaparak, gerekirse yapmayarak fark etmiyor. Hükümler üretmişlerdir. Bu hükümlerin Allah'ın diniyle, Allah'ın hükmüyle, Allah'ın yasalarıyla bilgisi var mıdır? Yine bir Müslüman diyelim ki istişare etmemiş hiç. Bu ayete de uymamış yani etmemiş. Allah'ın tavsiyesine uymamış. Ayetlerin olmadığı alanlarda çıkan olayları kendi kafasına göre yorumlamış ve çözüm bulmuş. İstişare de çok güzel olurdu. Yanılma yaz olurdu ama o demiş ki ben etmeme gerek yok. Ben kendi bilgimle, aklımla, mahkememle ben bunu çözerim demiş ve çözmüş. Çözümlerini kurallar yasal haline getirmiş ortaya konulan kuralların yasaların alan dinle bir alakası var mı? Örneğin devlet başkanı imam seçmişsiniz Mısır suresinin 59. ayette göre aranızdan seçtiğiniz ulümler itaat esas ulümler meşveret meclisini şura meclisini toplar zaman zaman karar alırken bir konuda oturmuş demiş ki ya ben bu konuda Yeterli bilgiye sahibim. Ben hiçbir kimseye danışmak istemiyorum. Şura meclisinde to toplamayacağım. Ben bu konuda hükmedeceğim ve bunu uygulayacağım topluma demiş ve biz de Nisa suresinin 59. ayetine göre emir sahibi ayetlerde olmayan bir konuyu hükmetme hakkına sahiptir diye ne yaptık? O emre itaat ettik. Peki itaat ettiğimiz o emir veya o yasa veya o hüküm Allah'ın diniyle bir alakası var mıdır o hükmün? Bu sorulara Müslümanların evet demesi mümkün değildir. Tabi böyle Net şekilde anlatılırsa, evet demesi mümkün değildir çünkü İslami bir hüküm olabilmesin, Allah'ın dinine ait bir hüküm olabilmesin, Allah'ın din hükmünü koyacak kimdir Allah'tır. Allah'ın o konuda bir hüküm olması lazımdır. Allah hüküm koymadıysa insanlar özgür. Hiçbir insan veya insanlar grubunun aralarında istiare ile ortaya çıkaracakları yorumlar, kararlar, usuller, yasalar Allah'ın ait değildir neticede. Bütün bunlar Allah'ın Müslümanları özgür bıraktığı alanlarda olmuştur. Zaten Allah'ın olayla veya sorunla ilgili bir hükmü olsa, insanlar orada yorum yapamayacak, karar alamayacak, usuller koyamayacak, yasalar oluşturamayacaktır. Geçmişte hadis, fıkıh yani hukuk, tefsir, kelam konularında uğraşan Müslüman, bilim adamları, konularla ilgili usuller ve hükümler koymuşlar. Koydukları usuller, hükümler Allah'ın ayetlerinin olmadığı konulardadır. Zaten ayetlerin olduğu konular olsaydı ne usul ne de hüküm koyacaklardı. Bunlar asla yapamayacaklardı. Yine Müslümanların oluşturduğu tarikatler, cemaatler, tarikatların, cemaatlerin kurallarını belirterek bir yapılanma oluşturmuşlardır. Kural gereği Allah'ın ayetlerinin olduğu konularda kural koyamayacakları esastır. Öyleyse oluşturdukları bütün kurallar temelinde Allah'ın ayeti yoksa kendi tarafından oluşturulmuş olmaktadır. Yine Müslümanların oluşturduğu devletlerde devlet yöneticileri gerek fakihlerine, yani hukukçularına gerekirse Müslüman ilim adamlarına danışarak karşılarına çıkan olayları, sorunları yorumlamışlar. Çözüm olarak hükümler vererek yasalaştırmışlardır. Elbette Müslüman yöneticiler de Allah'ın ayetlerinin olduğu konularda hüküm verip yasa çıkaramayacaklardır. Ancak tarihe baktığımızda mezhepler, tarikatlar, cemaatler, devletler Allah'ın ayetlerinin olduğu konularda hüküm koyamayacak kaidesi olsa da zaman içinde ayetlere aykırı kılallar yasalar koydukları görülmektedir. Mesela, Allah gayb konusunda bazı bilgiler göndererek, Müslümanların gönderdiği ayetlere inanmasını istemiş, gayba ait ayetlerin belirttiği bilgilerin dışına çıkmamalarını istemiştir. Allah Nem Suresinin 65. ayetinde de ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Demesine rağmen, ne yazık ki Müslümanlar tarafından, Bilemeyecekleri gayb hakkında ileri geri konuşarak Allah'ın hükmünü dinlememişler. Gaybı akıllarıyla delik deşik etmişler. Halbuki Allah dünyada gönderdiği insana verdiği özellikle insani sınırlarla gayba ait bilgileri bilebilme özelliğini vermemiştir. Ve asla insani sınırlarla Allah'ın gaybına ulaşamaz insan. Beş duyuşuyla ve aklıyla ve muhakemesine iradesiyle. İnsan aklıyla, mahkemesiyle iradesiyle gayb hakkında sadece zanda bulunur. Zan ise Allah'ın Yunus Suresinin 8. ayetinde belirttiği gibi onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan hakkın yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını bilendir demektedir. Geçmişte Müslümanlar gaybi konuları delik deşik ederek Allah'ın Alimran i̇mran Suresinin 7. ayetinde sana kitabı indiren O'dur. Onda kitabın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır. Yani muhkem ayetler vardır. Diğerleri de çeşitli anlamlıdır. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarını uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar onlara inandı. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünür. Gerçi bu ayetin tesirinde okuma farkından, harekeleme farkından dolayı şuradaki bölüm onların yorumunu ancak Allah bilir ve ilim sahipleri bilir diye de meal verenler olmuştur. Fakat sünni dünyasında genelde o ilim sahipleri de bilir meali verilmemekte, onların yorumunu ancak Allah bilir meali verilmektedir. Böyle olmasına rağmen, sünni dünyasında böyle olmasına rağmen, müteşabih ayetlerin peşinden giderek Müslümanlar, itikatta mezhepler oluşturmuşlardır. İki farklı inanç kuralları oluşturmuşlardır. Şimdi itikadil mezheplerin nereden oluştuğuna bakarsak, nereden oluşmaktadır? İki konuda. Bir, gayba müdahaledir. İki, müteşabih ayetlerin yorumundan farklılaşmışlardır. Müslümanların tarihte oluşturduğu itikadi mezhepler kurumu günümüze kadar gelerek Müslümanların inançlarını etkilemiştir. Bugün Müslümanlar ayetleri okurken, algılarken, anlarken, ister istemez, ihtikadi mesyaplarının bakış açısına göre ayetleri algılamakta, anlamakta, yorumlamaktadırlar. Bugüne kadar gelen maturidi, eşari, caferi inanç biçimleri, inanç kurumları, bugün Müslümanların ayetleri anlamasındaki en büyük engeli teşkil etmektedir. Gördüğünüz gibi, ayetlere aykırı davranışlar sergileyen, kurallar koyan yapılanmalar olmuştur tarihimizde bu yapılanmaların yönlendirdiği Müslümanların ayetleri anlamasından söz etmek zordur. Özellikle inanç konusunda bugüne kadar gelen ikisi ehl-i sünnetin itikadi mezhebi, diğeri caferi mezhebinin inanç yapısı olarak belirtilen yapının ayetleri anlamada ışık tutacağını düşünmek çok zor. Kaybe bakış açısından ve ayetleri değerlendiriş açısından bu mezheplerin bakış açısıyla hareket etmek çok zor. Çünkü Allah zaten gaybı taşlamayın derken, Allah zaten müteşabihlerin peşinden gitmeyin derken, biz bu mezheplere uyarak hem gaybı taşlar hem de müteşabih ayetlerin peşinden gidersek zaten Allah'ın ortaya koyduğu metodu, Allah'ın ortaya koyduğu direktifi uymamış oluruz ki o zaman o ayetlerin gerçekten ne anlama geldiğini anlamamız mümkündeyiz. Günümüzde Müslümanların inanç yapılarını sadece bu mezhepler oluşturmamakta, yani Tarihimizden bu mezhepler geliyor ama, Maturidi, Caferi ve Eşari mezhepleri oluşturuyor ama bugün dikkatli incelendiğinde, bugün dünyadaki Müslümanların inanç yapılarını dikkatli incelediğimizde sadece bunlar oluşturmuyor. Batıdan alınan hümanizm, layık anlayış, yani seküler anlayış da artık Müslümanların inanç yapılarını oluşturuyor. Özellikle Türk kökenli ve Alevi Şah taraftar olan Alevi gruplarının inanç yapılarını ise eski şamanizm dininin kökeninden gelen inanç yapısı ve Hümanizm oluşturuyor. Müslüman ülkelerde oluşan üniversiteler, bu üniversitelerde geçen birçok Müslüman bilim adamı inanç düşünce yapılarına batı düşüncelerini sokmuşlardır. İslam'da kelam başlığı altında. Kelam tarihi çerçevesinde gerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilahiyet fakülteleri gerekse işte Müslüman ülkelerinde Mısır'da S.S. Üniversitesi, Şam'da Dimeç Üniversitesi veya işte diğer Sünderalıstandaki üniversiteler veya Pakistan'daki üniversiteler veyahut da işte Kuzey Afrika'da Fas'ta, Tunus'ta, Libya'da oluşan özellikle Fas'taki üniversiteler Batı anlayışındaki bazı düşünceleri Müslümanların inançlarına sokmuşlardır. Bugünlerde de biliyorsunuz son 10-15 yıl çerçevesinde baktığımız zaman ülkemizde de artık layıklık anlayışı, seküler anlayış bütün Müslümanların hayatına özellikle muhafazakar ve Müslüman olduğu bilinen yöneticiler tarafından İslam anlayışı olarak sokulmaya başlanmıştır. Aktif olarak hayata, topluma kadar indirgenmeye başlanmıştır. Müslümanların tefsir tarihinde oluşan İsrailiyet Kurumu yani Müslüman tefsircilerin bazı ayetleri açıklamak için kaynak olarak Yahudi hristen kaynaklarını kullanması önümüze başka bir yapılanma çıkarmıştır. Kurumlardan bahsediyoruz, dikkatimi çıkıyorum. Kurumsal dinden bahsediyoruz. Nasıl döneminde Müslümanlar ayetleri anlamak için Yahudi hristen kaynaklarına başvurmazken mesela biz gerek Peygamberimizin Mekke döneminde, gerekse Medine döneminde ne Peygamberimizin ne de sahabenin hiçbir zaman Yahudi ve Hristen kaynaklarına ayetleri anlamak için başvurmadığını aksine hiçbir şekilde başvurmadıklarını görüyoruz. Onlar başvurmalı darken, sonraki dönemlerde Müslümanlar ne yazık ki Yahudi Hristiyan kaynaklarının etkisinden kurtulamamıştır. Özellikle geçmiş Rasul kıssalarının anlatımında ortaya konulan İsrailiyata dayalı açıklamalar Allah'ın Müslümanlara örnek için gönderdiği Rasul kıssalarını örneklikten çıkarıp fantastik hikayelere dönüştürmüştür. Bugün tefsirlerimize, maalelerimize kadar giren mucize kelimesi o Yahudi ve Hristiyan kaynaklı fantastik hikayelerin bir uzantısı olarak tesirlere ve meallerimize girmiştir. Halbuki Kur'an'ın orijinal yapısında mucize kelimesi yoktur. Geçmiş Resul kıssalarının mucizelerle anlatımı İsrailiyet'in uzantısından başka bir şey değildir. Kur'an'ı İsrailiyet kurumunun kaynaklarına göre anlamaya çalışmak, yorumlamak tamamıyla ayetlerin dışına çıkmaktır. O nedenle bugün Müslümanların anlayışında var olan İsrailiyet kaynaklı bilgilerin ayetleri anlamada engel olduğunu görmek zorundayız. Özellikle geçmiş Resuller hakkında gelen ayetler İsraillet kaynaklı bilgilerle anlaşıldığında Allah'ın ayetlerde anlatmak istediği gerçekler rafa kaldırılmış olur. Düşünün ki Allah kitabında ehli kitabı yani Hristiyan ve Yahudileri kendilerine gönderilen ayetleri tahrif etmekle kendilerine göre din üretmekle sorgularken, eleştirirken Müslüman bilginlerin onların kaynağına başvurarak ayetleri açıklamaya gitmeleri en büyük çelişkidir. Yani elinizde bir kitap var, Yahudileri ve Hristiyanları eleştiriyor. Eleştirinin temel mantığı ne diyor? Ey ehli kitap, siz size gönderilen ayetleri tahrif ettiniz, kendinize göre bir din ürettiniz, bu dine ait fantastik hikayeler ürettiniz, bu dine ait hükümler ürettiniz ve adına Allah'ın dini dediniz. Kimin İsa'ya atfetti, Kiminiz? Musa'yı affetti. Siz yalan içindesiniz diye eleştirip dururken, Müslümanlar ayetlerdeki bu yaklaşımı ikinci plana itiyor. Onlar da ayetleri anlamak için kaynak olarak güya anlatacaklar bu ayetleri açıklamalarını, Yahudilerin ve Hristiyanların kaynaklarına müracaat ediyorlar. Halbuki Allah onların o kaynaklarının zaten insanların ürettiği hurafeler olduğunu, yalanlardan ibaret olduğunu anlatıp duruyor. Bu durum bir bakıma Müslümanların ayetleri anlamak için yola çıkmalarında akıllarına, muhakemelerine, iradelerine kurşun çıkmaktır. Yani Müslümanlar Allah'ın ayetlerini anlamak için yola çıkmışlar. Allah Yahudi ve Hristiyanların ortaya koyduğu dini her şeyiyle eleştiriyor. Ürettikleri yalanlarla din ortaya koyduklarını söylüyor. Onların İsa hakkında, Musa hakkında, geçmiş asıl hakkında ürettikleri söyledikleri her şeye yalan diyor. Onların sattırdıklarını anlatıyor. Bunlar ayetlerde geçiyor. Onların bilgilerine, onların dinlerine güvenilemeyeceğine artık Allah'ın onlara gönderdiği dinden çıktığını Allah ayetlerinde belirtiyor. Buna rağmen Müslüman bilim adamları, tesisciler, meyalciler onların kaynaklarından giderek meallere anlam vermeye çalışıyor. Allah'ın onların kaynakları yanlış Onların yorumları yanlış, onların ürettikleri yanlış, onların hükümleri yanlış diye eleştirirken. Bu ne demektir? Bu Kur'an'ı anlamaya çıkan bir Müslümanın veya Kur'an'ın anlaşılmasını sağlamak için çalışma yapan bir Müslümanın bu yola, İsra'liyete başvurarak yapması ne demektir? Kendi aklına, muhakemesine ve iradesine kurşun sıkmaktır temelde. Allah bir tarafta onlara yalan derken o yalana başvurmuştur. Yalanı kaynak olarak kabul etmiştir. Yalanı öne çıkarmıştır ve Allah'ın ayetlerini o yalanlarla açıklamaya başlamıştır. Müslümanlar bu durumun vehametini anlayıp İsrailiyat bilgilerinden kurtulmadıkça, İsrailiyatta bulamadıkları bilgiler karşısında geçmişte Hinduizm'den, Şamanizm'den, Mecuzik'ten gelen kültürlere göre hareket etmedikçe, hiçbir yerde bulamazlarsa kendileri, zanlarıyla uydurup yeni hikayeler üretmedikçe, Müslümanlar Allah'ın ayetlerini anlayabilirler. Ama Müslümanlar İsrailiyata dalarsa, geçmiş Hinduizm'den gelen fantastik hikayelere mantığa dalarsa, Şamanizm'den gelen din anlayışına dalarsa, Farslar mecusilikten gelene dalarsa, o zaman ne olur? O ayetleri anlamada kendi önlerine bir engel koymuş olurlar. Ve özellikle Müslümanlar çeşitli nedenlerle ürettikleri kendilerine üstün görebilmek, psikolojik olarak kendilerini destekleyecek bir fantastik hikayeler veya eski tabirle menkübeler üreterek bir din mefhumu, din kavramı oluşturma yönünde yaptıkları çalışmalarla yine o ayetlerin anlamlarını anlamada ne yaparlar? Önlerine bir engel koymuş olurlar. İşte biz bunların hepsinden kurtulmadıkça doğruyu bulamayız. Aksi halde, Müslümanların ayetleri anlayıp hayatlarına geçirmeleri neredeyse imkansızlaşır. Allah bu nedenle Müslümanları talar dine karşı uyarmaktadır. Yani her doğan insanı Müslümanlığa adım attığı andan itibaren ayetleri okuduğu zaman Allah sürekli atalarınızdan gelenlere dikkat edin. Ya onlar yanıldıysa, ya onlar Yanlışsa diye sürekli uyarmaktadır. Bu atılardan gelen din illaki putperestlik olmayabilir. Yahudilik olabilir. Hristiyanlık olabilir. Bugün Müslümanlık da olabilir. Harket Nitekim eğer İsa'nın doğuşu milatla başlıyor ise ondan işte 500 yıl sonra, 600 yıl sonra gelen Allah Resulü var. Aradan 600 sene geçmiş. 600 sene sonra Allah İsa'nın devamı olduğunu söyleyen kavme hangi eleştirileri getiriyor? Görüyoruz ayetlerde. Biz Resulullah'tan sonra 1500 yıl geçen bir devrin içinde 1500'lük gelen kültürle Müslüman olarak kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz. Ve o tanımlama içerisinde o 1500 içerisinde gelen atalarımızdan gelen kültürün bize Allah'ın ayetlerine aykırı veya doğru neler getirdiği noktasında iyi bir tahlil yapmadan inceleme yapmadan atalarımızın yoluna uymak ne olacaktır? Ayağımıza kurşun sıkmak olacaktır. Atalar dini yani geçmişten gelen dinler ayetlerin anlaşılmasının önüne en büyük engel olarak çıkacaktır. Ve bizim ayetleri anlarken sürekli o kafamızın arka planında atalar dini. Bunu böyle anlayacaksın, böyle anlamak zorundasın, değilse sapık olursun, değilse kafir olursun diye üfleyip duracaktır. Evet arkadaşlar, bugün bir saatlik sunumu burada noktalıyorum. Konunun devamı haftaya, konuyu devam edeceğim. Kurumsal din, devlet dini çerçevesinde.